Yunan felsefesi milletokuluyla başlar. Milletokulunun ilk temsilcisi olarak ise Aristoteles tarafından Thales zikredilir. Thales'e ait elimizde kendi elinden çıkmış hiçbir metin veya metin parçası mevcut değildir. Daha ilk çağda ona mal edilen eserlerin kendisinin olmayıp sahte oldukları bilinmektedir. Thales hakkındaki bilgileri kendilerinden edindiğimiz başlıca kaynaklarımız Herodot, Aristoteles ve Diogenes Laertus'tur. Tales'in İsa'dan önce 625-546 yılları arasında yaşamış olduğu hesaplanmaktadır. O halde Yunan dünyasının ünlü yedi bilgesinden biri olan ve Atina'ya yasalar hediye etmiş bulunan Solon'la yine ünlü Lidya Kralı Karun'un veya Krezus'un çağdaşıdır. Baba tarafından Karyalı, anne tarafından Fenikeli olduğu ileri sürülmektedir. Ancak kendisi doğma büyüme milletlidir. Gelenek bize Talesi çeşitli ve değişik kılıklar altında göstermektedir. Örneğin Platon, daha önce de belirttiğimiz gibi, Thetatos da onu, yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düşen dalgın, dış dünyadan tamamen uzak bir bilim adamı olarak takdim etmektedir. Ancak Aristoteles bunun tersine onu zeytinyağı üzerinde kara borsa yapan çok başarılı bir iş adamı olarak göstermektedir. Bilindiği üzere zeytinin bir var yılı bir de yok yılı vardır. İşte Thales bu var yıllarından birini önceden tahmin ederek elindeki bütün parasını bölgede bulunan zeytin ezme makinelerinin tümünü kiralamaya ayırmış, o sene ürün bol gelince de bu ezme makinelerini çok fahiş fiyatlarla ihtiyacı olanlara kiralamış ve bundan büyük bir servet kazanmıştır. Herodot ise bize Thales'in Lidya'nın Persler tarafından yıkılmasından önce İonya yurttaşlarına Lidya istilasını karşı koruyabilmek için başkenti Teos olacak bir federasyonda örgütlenmeleri yolunda bir tavsiyede bulunduğunu söylemektedir. Bu İonyalılar tarafından dikkate alınmayacak, çok akıllıca bir öneridir. Yine Herodot, Thales'in Lidya kralı Alyatres ile Met hükümdarı Kriaksares arasında yapılan savaş sırasında meydana gelen güneş tutulmasını önceden tahmin ettiğini ve bunu İyonyalılara söylediğini bildirmektedir. Bir başka rivayete göre Lidyalıların Medlere karşı yaptıkları bir seferde Kızılırma'ya rahatça geçebilmeleri için bu nehrin kenarında bir kanal kazdırmış, Kızılırma'nın sularını ikiye böldürmek suretiyle seviyesini alçaltmış, böylece onun üzerinde rahatça bir köprü kurulmasını sağlamıştır. Denizli bir şehir devleti olan milletin gemicilerine denizde yönlerini kaybetmemeleri için küçük ayı takım yıldızını yön tayin etmede esas olarak almalarını öneren ilk kişinin de Thales söyl olduğu söylenmektedir. Öte yandan, Aristoteles'in öğrencisi ve Yunan dünyasında matematik ve astronomi tarihine ait ilk eserin yazarı olan Eudemus, Thales'in Mısır'a gittiğini ve oradan geometri bilimini ilk kez Yunanistan'a getirdiğini, ayrıca kendisinin geometri alanında biri bugün de kendi adıyla bilinen, birçok teoremin bulucusu olduğunu söylemektedir. Bu teoremler arasında her ikiz kenar üçgenin taban açılarının birbirine eşit olduğu, birbirini kesen iki doğru da ters açılarının birbirine eşit olduğu, bir dairenin çapla iki eşit kısma bölündüğü teoremleri de vardır. Eydemus'un Talese mal ettiği iki buluş ise, onun bir kulenin tepesinden denizdeki gemilerin uzaklıklarını ve Mısır piramitlerinin yüksekliklerini ölçmesine ilişkindir. Eudemus, birinci ile ilgili olarak Thales'in birbirleriyle eşit üçgenlerle ilgili geometrik bir teoremden yararlandığını, ikinci ile ilgili olarak ise daha pratik bir akıl yürütme yaptığını söylemektedir. Bu akıl yürütme, insanın gölgesinin boyuna eşit olduğu bir anda, piramidin gölgesinin de onun boyuna eşit olacağı düşüncesine dayanmaktadır. Herodot'un Nil Nehri'nin her yaz başında taşmasına ilişkin olarak verdiği üç açıklamadan birincisinin, yani bu taşmanın nedeninin yaz rüzgarları olduğu kuramının da gerçek sahibinin Thales olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu haberler veya bildiriler Thales'in kişiliğinde çok yönlü bir insanla karşılaştığımızı göstermektedir. Anlaşıldığına göre o aynı zamanda tüccar, devlet adamı, mühendis, matematikçi ve astronomdur. Thales, matematik ve astronomiye ilişkin bilgilerini herhalde Mısır ve Babil'e yapmış olduğu ileri sürülen yolculuklarında kazanmıştır. önce 585 yılının 28 Mayıs'ında meydana geldiği hesaplanan güneş tutulmasını önceden tahmini, onun Babil astronomisinin sonuçlarından yararlanmış olduğunu göstermektedir. Çünkü bu dönemde Yunan dünyası henüz bu tür bir tahmini mümkün kılacak kadar gelişmiş astronom bilgisine sahip değildi. Buna karşılık Babillilerin yüzyıllardan beri gök cisimlerinin hareketlerini gözlemlemelerine dayanarak biriktirdikleri cetveller mevcuttu. Öte yandan astronomi hakkındaki bu ileri bilgisi sahibi, sahibi olduğunu bildiğimiz ilkel dünya tasavvuruyla hiç uyuşmamaktadır. Çünkü Thales'in dünyayı su üzerinde yüzen bir tepsi gibi düşündüğü bildirilmektedir. Onun Mısır piramitlerinin yüksekliğini ölçtüğü, Nil'in taşması ile ilgili yukarıda sözü ettiğimiz kuramı ileri sürdüğü yönündeki rivayetler ise Mısır'a gerçekten gitmiş olabileceğini göstermektedir. Thales'in asıl anlamında felsefi düşüncelerine gelince, bu konudaki ana kaynağımız Aristoteles'tir. Aristoteles, Tales'in felsefi görüşleri hakkında bize bazı bilgiler vermektedir ama bunların hangi yollarla kendisine geldiği, onlarla ilgili olarak hangi kaynaklara dayandığı ve Tales'in bu görüşlerinin hangi akıl yürütmelerinin veya gözlemlerinin sonucu olarak ortaya çıktığı hakkında fazla bir açıklama getirmemektedir. Bu sonuncu hususa ilişkin olarak sadece kendisinin de birer tahmin olduğunu kabul ettiği bazı akıl yürütmelerde bulunmaktadır. Aristoteles'in Thales'e mal ettiği görüşleri üç noktada toplamamız mümkündür. Su, her şeyin arkesi, ilkesi, doğası, nedeni veya tözüdür. Dünya suyun üzerinde yüzer ve nihayet her şey tanrılarla doludur. Bunlara mıknatısın canlı olduğu, çünkü demiri kendine doğru çekme gücüne sahip olduğu yönündeki görüşünü de ekleyebiliriz. İlk önerme, Tales'in tüm millet felsefesinin ana problemine, her şeyin kendisinden geldiği, kendisine gittiği, kendisinden yapıldığı şeyin değişinin altında değişmeden kalan, varlığını devam ettiren şeyin ne olduğu sorusuna evrende en çeşitli ve değişik kılıklar altında kendisini gösteren unsurlardan biriyle, yani su ile cevap verdiğini göstermektedir. Acaba Thales'i bu görüşe götüren nedenleri tahmin edebilir miyiz veya bu görüşü ileri sürmesinde etkili olan muhtemel etkenlerden söz edebilir miyiz? Aristoteles'e göre onu bu inanca yani suyu ana madde olarak kabul etmeye götüren şey her şeyin sıvımsı bir varlıktan beslendiğine ve sıcağın kendisinin de ondan çıkıp onunla yaşadığına ilişkin gözleme olmuştur. Bunun yanında yine Aristoteles'e göre Thales'i suyu toz olarak kabul etmeye götüren diğer bir neden, her şeyin tohumunun nemli bir yapıda olduğuna ve suyun nemli şeylerin doğasının kaynağı olduğuna ilişkin diğer bir gözleme olmuş olmalıdır. Thales'in kendi kişisel gözlemlerinden hareketle suyun her şeyin ilkesi olduğu görüşüne gittiğini söyleyen Aristoteles, Hemen arkasından eski kozmologların da dünyayı aynı şekilde tasarlamış olduklarını sözlerine eklemekte, yani bir bakıma bu görüşün pek de orijinali olmadığını, Thales'in bu eski kozmogonilerden etkilendiğini ima etmektedir. Gerçekten de Thales'in her şeyin aslının su olduğu veya her şeyin aslında su olduğu görüşünün kendi orijinal buluşu olmadığını hissettiren birçok işaret vardır. Tales'ten çok önceleri Mezopotamya'da kaleme alınmış olan ünlü yaratılış şiirinin başında benzer bir görüşe rastladığımız gibi Yunan dünyasında Homeros dünyanın okyanusun ortasında özen bir kara parçası olduğunu söylemekteydi. Nihayet bu tasavvurun insanlığın en eski çağlardan bu yana sahip olduğu kolektif tasavvurlarından birini oluşturduğunu söylememiz de mümkündür. Çünkü semavi dinlerin hepsinde bulunan tufan efsanesi bu görüşün bir başka versiyonu olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte Talese kendi gözlemleri de bu görüşü telkin etmiş veya eski tasavvurlardan miras aldığı bu görüşü kuvvetlendirmiş olabilir. Bu gözlemler neler olabilirdi? Onlar yukarıda Aristoteles'in kendilerinden söz ettiği şeylere benzer şeyler olmalıdırlar. Örneğin Thales, Nil nehrinin taşmalarından sonra Mısır'da Nil deltasında hayat fışkırdığını görmüş ve Herodot'un Mısır Nil'in bir hediyesidir görüşüne benzer bir görüşle, Hayat suyun bir hediyesidir görüşüne varmış olabilir. Sonra yine Thales belki bundan daha da açık ve önemli bir gözlem yapmış ve böyle bir gözlemden hareket etmiş olabilir. Bu suyun donduğu zaman buz gibi katı, ısındığı zaman su buharı gibi gaz halinde olma imkanına sahip bir varlık olduğuna ilişkin gözlemdir. Dünyadaki bütün varlıklar hemen hemen bu üç halden birinde yani ya sıvı ya katı ya da gaz halinde ortaya çıktıklarına, öte yandan suyun kendisi bu üç halde de bürünebildiğine göre bundan var olan her şeyin aslının su olduğu görüşüne geçmek herhalde makul bir çıkartama olacaktır. Öte yandan Thales, suyun bütün canlıların bedeninde miktar olarak işgal ettiği büyük yerle işlev olarak sahip olduğu büyük önemi görmüş veya onlar üzerinde düşünmüş olabilir. Nihayet belki bütün bunlardan daha olası olarak daha önce işaret ettiğimiz gibi o eski mitolojik dünya tasavvurlarından suyun bir tanrı veya mitolojik bir varlık olarak her şeyin kaynağında bulunduğu görüşünü almış ancak söz konusu mitolojik varlığı veya tanrıyı bu kalığından çıkarıp doğal halde etrafımızda gördüğümüz fiziksel suya indirgeyerek sözünü ettiğimiz görüşünü ortaya atmış olabilir. Thales'in her şeyin tanrılarla dolu olduğu yolundaki diğer önemli bir görüşü ile ilgili kaynağımız yine Aristoteles'tir. Aristoteles buna Ruh Üzerine adlı kitabında alem ruhunun varlığını ileri süren filozofları eleştirirken temas eder. Ancak Aristoteles bu konuda ihtiyatla davranır ve Thales'in belki bu bağlamda olmak üzere her şeyin tanrılarla dolu olduğu görüşünü savunduğunu söyler. Daha sonra bu görüşü kendi bağlı oldukları sistemler ve kuramlar içinde yorumlayan ilk çağ yazarları ise Thales'e bir alem ruhu, her şeyin sudan meydana getirten bir tanrısal ruh anlayışı izafe ederler. Bu arada Thales'in her şeyin tanrılarla dolu olduğu görüşünün onun bir tanrı tanımaz olup olmadığı yönünde bazı tartışmalara yol açmış olduğunu da kaydedelim. Bununla birlikte, bu her şeyin tanrılarla dolu olduğu görüşü, onun mıknatıs taşının demiri hareket ettirme gücüne sahip olduğu için canlı olduğu görüşüyle birleştirilince, akla daha yakın bir açıklamayı da mümkün kılmaktadır. Tales, her şeyin esrarengiz, canlı güçlerle dolu olduğuna inanmaktadır. Mıknatısın demiri çekmesi olgusundan hareket etmekte, bu olguyu genelleştirerek bütün varlıkların içine yerleştirmektedir. Tales'in canlı ile cansız arasındaki ayrımı göz önünde tutmayıp her şeyin ruhu veya canı olduğuna inandığını düşünürsek bu durumda her şeyin tanrılarla dolu olması Tales için her şeyin canlı güçlere sahip olması anlamına gelebilir bununla birlikte Tales'in bu durumda tanrı sözcüğünü içinde yaşadığı Yunan dünyasında insanların çoğunluğunun bu sözcüğe geleneksel olarak verdikleri anlamdan farklı bir anlamda kullandığını kabul etmek zorundayız Maddeyi canlı olarak kabul eden görüşe hilozoizm adı verilir. Bu dilimizde canlı maddecilik olarak karşılanması mümkün olan Yunanca madde ve canlı hile, zon kelimelerinden oluşturulmuş bir terimdir. Thaddeus'in bu anlamda bir hilozoist olduğu, yani maddeyi canlı olarak kabul eden düşünürlerin başında geldiği söylenir. Yalnız bu terim Burnett'ın haklı olarak işaret ettiği gibi bizi bazı yanlış anlamalara da götürebilir. Eğer bunu maddeyle Ruh veya tin arasında bir ayrımı kabul etmeden, maddenin kendisinin canlılık, hareket ve düşünme özelliklerine sahip olduğunu ileri süren bir görüş olarak anlıyorsak, bu tür ince bir ayrımın Thales için söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yine Burnet'ın haklı olarak işaret ettiği gibi, gerek Thales'in içinde yaşadığı çağda, gerekse daha sonraki dönemde uzun bir süre Demokritos veya Platon'a kadar madde ile ruh arasındaki ayrım, inkar edilebilecek kadar kesin bir tarzda ortaya konmamıştır. Tales'in önemi nerededir? Onun felsefe için önemi, ilk kez evrenin arkesi, tözü nedir sorusunu ortaya atmasında ve bu soruya cevap olarak da ilk kez efsanevi dinsel içerik taşımayan, layık naturalist bir açıklama vermeye çalışmasındadır. Tales'in bu soruya verdiği cevabın kendisinden çok, bu cevabın türünün önemli olduğunu söylemeliyiz. Tales ile birlikte ilk kez ve açık seçik olarak efsaneden bilime veya felsefeye geçişi görmekteyiz. Tales'in sorduğu sorunun kendisine gelince, onun kendisi de birkaç bakımdan önemlidir. Birinci olarak, her şeyin tözü, arkesi, farklı şeylerin altında bulunan ana varlık, kalıcı varlık anlayışı, hiçten hiçbir şey çıkmaz görüşünün açık bir ifadesidir. Gerçi bu görüş bir önceki bölümde işaret ettiğimiz gibi Hesedos'ta da vardır. Çünkü o da Teogonyası'nda ve Kozmogonisi'nde her şeyin başlangıcı ve kaynağının nereden geldiğini araştırmaktadır. Bu ise onun bir yokluktan çıkamayacağının farklı bir biçimde ifadesidir. Ancak bu görüş Thales'de daha açık bir biçimde kendini göstermektedir. Yine bu sorunun ortaya atılması Thales'in çokluğun içinde veya altında birliği aramakta olduğunu göstermektedir. Onun çokluğun altında bulunan birliğin ne olduğuna ilişkin cevabı önemli değildir. Önemli olan şeylerin çokluğu içinde veya altında bir birliğin olduğu veya olması gerektiği yönündeki düşüncenin kendisidir. Thales'in kabul ettiği bu ilk ana madde öğretisi üç bakımdan gelişmeye açıktır. Birinci olarak, maddeler hiyerarşisi içinde Thedas'ın suya verdiği yer tartışılmaz olarak kalamaz. Onun yerine, başka maddeleri veya ana maddeleri koyma yolunda önerilerin ortaya atılabileceği açıktır. İkinci olarak... Bu öğreti, bir başkasının zihninde sözü edilen maddenin, onun çeşitli özel biçimlerinden hiçbiri olmaması, onların tümünün üstünde ve dışında ayrımlaşmamış, farklılaşmamış bir şey olması gerektiği fikrini doğurabilir. Nitekim doğuracaktır. Nihayet bu ana madde, arke ile onun görünüşleri arasındaki farklılık, büyük ölçüde şüpheci tohumlar içermektedir. Çünkü eğer ana varlık, göründüğü şeylerden farklı olup, görünen şeyler veya varlığın görünen biçimlerinden ana varlığı yansıtmıyorlarsa bundan görünen şeylerin ve değişmelerin aldatıcı oldukları sonucuna geçmek hiç de zor olmayacaktır.